ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyya Çok değerli kardeşlerim ve muhterem hazirun bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Hazirun, kıymetli dostlar, bir teşekkürle başlamak istiyorum sözlerime, müsaadeniz olursa. Hava muhalefetine rağmen ve zor koşullara rağmen, Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek için sarf etmiş olduğunuz gayretlerinize teşekkür etmek istiyorum. Allah Azza ve Celle gayretlerinizi hayırla mükafatlandırsın. Hepinizden bir cümle razı ve memnun olsun inşallah Bildiğiniz üzere dostlar Bakara suresinin 123. ayeti dahil olmak üzere işlemiştik Ve şunlardan bahsetmiştik kısaca Özellikle 121. ayeti kerimenin üzerinde Kapanış faslında ziyadesiyle durmuştuk ki O neydi dostlar hatırlayacak olursak Kur'an'ı hakkıyla okuyanlardan bahsetmişti Allah Azza ve Celle. Yani bir zümreden bahsetti ki Allah onlar Kur'an'ı hakkıyla okurlar dedi. Onlar Kur'an'la hemhal oldukları zaman Kur'an'ın hakkını verirler dedi Allah. Biz de Kur'an'ın hakkıyla okumanın ne olduğunun üzerinde durmaya çalıştık. Dedik ki hatta Kur'an öyle okunmalı ki tefekkür kaynağı olmalı, amel edebilmenin kaynağı olmalı. Hayata geçirdiğimiz kaynağın bizzat kendisi olmalı dedik. Yani Kur'an'ı okuduğumuz zaman bana canlılık katmalı. Eğer ki Allah Azza ve Celle benden bir şey istediği ise ve ben o ayetin muhatabı olarak o ayeti okuyor isem onunla kıyam etmeli ve Allah Azza ve Celle'nin benden istediğini derhal yerine getirmeliyim. Kur'an böyle okunmalı diye konuştuk geçtiğimiz hafta. Hatta hangi sahabeyi örnek olarak getirmiştik? Abu Talha'yı anlatmıştık, onu ağırlamıştık burada. Kur'an'ın nasıl okunduğunu, hani Tevbe suresini okuduğu zaman cihada hazırlanmasıyla ne yapmıştık, örneklendirmiştik. Ve şimdi ise inşallah Bakara suresinin 124. ayeti kerimesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben ayeti tilavet edeyim inşallah, muhterem Hazirun. Allah Azza ve Celle Bakara suresinin 124. ayetinde şöyle buyuruyor. Ba'de auzu billah. Ve izibtela İbrahim Rabbuhu Mealen ise şöyle buyuruyor. Azîmuşan bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, imtihan etmiş. Onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyumdan da önderler yap ya Rabbi dediğinde İbrahim Allah cevaben ahdim zalimlere ermez buyurdu. Şimdi bu ayeti kerimede İbrahim aleyhisselamın Allah azza ve Celle'den bir niyazı var. Ayetin içerisinde geçiyor aslında bu istian, bu dua ama öncesinde Allah azza ve Celle'ye Bizlere hitaben diyor ki İbrahim, <gülüyor> biz onu bir takım şeylerle sınadık. Kelimeler diyor değil mi? Bazı kelimelerle biz İbrahim'i imtihana tabi tuttuk. Şimdi mufessirler bil ittifak oradaki kelimelerin ne olduğuna mana yüklerken şöyle demişler: Allah Azza Ve Celle'nin yapıp ya da yapmama noktasında İbrahim Aleyhisselam'a tevdi etti görevler. Allah Azza Ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a bir takım görevler verdi. Onlarla İbrahim Aleyhisselam'ı sınadı. Sınadığını söylüyor. Biz İbrahim'e baktık. O verdiğimiz görevlerle alakalı olarak İbrahim ortaya nasıl bir kamet koyacak? Ve ayetin kendi içerisine cevap veriyor Allah. Diyor ki İbrahim onları tas tamam yerine getirdi. Biz o görevlerin ne olduğunu açılım noktasında bilmiyoruz. Ama biz de bugün bazı şeylerle görevlendirildik. Doğru mu? İmtihan dünyasında bazı şeylerle mükellefiz. Ama bizim benim esas bu, bu ayette konuşmak istediğim husus şurası dostlar. Çok da detaya girmeyeceğim ama şurası. Allah Azza Ve Celle bunun ardından diyor ki biz seni bakınız. Çok ilginç. Bir görev verdik. Bazı kelimeler istedik senden. Sen onu itmam ettin. Sen onu tamamladın. Bu görevi ile yerine getirdin İbrahim. Bunun ardından ise verdiğimiz vazifeyi ile yerine getirdiğinden ötürü biz seni insanlığa önder kıldık. Allah'a bak. Ayet net. İbrahim aleyhisselam hemen ellerini açmış demiş ki ya Rabbi peki zürriyetim. Benden sonra gelecek olanları da aynı şekilde önder kılar mısın? Diyor ki benim ahdim zalimlere erişmez. Bize bir şey öğretiyor Allah Azza ve Celle. Konuşacağız inşallah. Ama bugün ümmetin düştüğü durum malum değil mi kardeşlerim? Bugün ümmet hakikaten fikri düşüşlüğün ta ne diyelim artık zeminlerinde geziyor. Ve bizler biliyoruz ki davet taşıyıcılar olarak, kaygılı Müslümanlar olarak az önce teşekkür ettim ve inanın bunu samimiyetimle söyledim. Çünkü bizim bir derdimiz var ki bir araya geliyoruz. Bugün ümmeti düştüğü durumdan kaldırmak için, kıyama kaldırmak için bunu dert edindik kendimize. Başka bir ifadeyle biz ümmete fikri ve fiili bir liderliğe talibiz. Öyle mi dostlar? Fikri ve fiili bir liderliğe talibiz ki çünkü bu ümmet çöküntüde birileri bu ümmetin elinden tutacak. Belki yüzyıllarca boyunca yaşadığı izzetini tekrar yaşayacak bir biiznillah. Ama bunun yapılabilmesi için ümmetin içerisinden birilerinin ümmete fiili ve fikri liderlik yapması lazım. Biz buna talibiz. Öyleyse İbrahim aleyhisselama nasip olan önderliğin, liderliğin aynısına bize talibiz. Ümmetine, ona tabi olanlara İbrahim aleyhisselam liderlik yaptı. Onlara hak yolunda sabit tuttu. Onlara cennetin adresini gösterdi. Cehenneminden uzak tuttu. Liderlik böyle bir şey. Ama Allah kriterini ortaya koymuş. Subhanallah. İbrahim aleyhisselam bu imamlığa, bu önderliğe, bu liderliğe nasıl layık oldu? Bir tek şartla kendisinden istediğimiz şeyleri yerine getirdiği vakit. Doğru mu dostlar? Yani yerine getirmemiş olsa idi zaten ümmete lider olamazdı. Ümmetine, kavmine önder olamazdı. İşte bize bir şey daha öğretiyor. Zalimlere ise bu önderlik ahdim olmaz. Cık, vermem. Biz bu ayetten, haber ayetinden talep çıkarıyoruz. Yani biz zalim bizden zalim yönetici olmasın. Çünkü Allah'ın razı olacağı liderlik, Allah'ın razı olacağı işleri yapmakla gerçekleşiyor. Eğer ki zaten zalim diyor bakınız, zulmü biz bu mikrofonların huzurunda çok defalarca tarifledik. Ne dedik? Olması gereken şeyin dışında olmasına zulüm deriz dedik. Eğer ki biz de Allah'ın ekseninden, mustakiminden çıkarsak zalim oluruz ve Allah bize liderliği vermez. Öyleyse bu ayeti kerimenin bize en büyük öğretisi bu olacak. Üzerinde de fazlasıyla durmak istemiyorum. Yani bir makama laik görmüş İbrahim aleyhisselamı Allah tek bir şartla ona tevdi ettiğimiz görevi yerine getirmek şartıyla. Biz de bugün ümmete liderlik etmek istiyorsak hem fikri gerekse fiili Allah Azza ve celle'nin bize yüklediği vazifenin hakkını laikıyla vermek durumundayız. Bu ayet-i kerimenin bize en büyük öğretisi bu olsun. inşallahu rahmen. Tabii 125. ayeti kerimeyi inşallah e, tilavet edeceğim. Ama sadece okuyup manasını verdikten sonra da 126 ile devam edeceğim. Çünkü üzerinde durulacak hususi bir mevzunun olduğunu düşünmüyorum. Onun için 125'i tilavet ediyoruz. Ardından hemen 126'ya geçeceğim inşallah. Ee, direkt de mealinden veriyorum çünkü metnin kendisi biraz uzun Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor dostlar 125. ayeti kerimede biz beyti yani Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık sizde İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin oradan namaz kılın İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler ibadete kapananlar ruku ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik Yüzirme altında Allahu Azze ve şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r İbrahim, Rabb, bşg al Haza, Belde, ve Arzuk Ahl-ı Hı, min-ı minhum-ı Allah ve Lümm-ı ve Nâr, ve İbrahim de demişti ki, Ey Rabbim, Burayı benim için emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki, kim inkar ederse ona az bir süre faydalandırır. Sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası. Şimdi 126. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bize bir takım öğretiler sunuyor dostlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla ve temennisiyle başlayalım. Çok şeyler var bu ayette. Uzun uzun duracağız. Çok şeyler öğretiyor Allah Azza Ve Celle bu ayetinde. Ama müsaade ederseniz İbrahim Aleyhisselamın temennesiyle başlayalım. Diyor ki, Ya Rabbi, burayı benim için emin bir belde yap. Güvenli bir yer olsun Ya Rabbi burası. Bu konuyla alakalı müfessirlerin farklı görüşleri var. İşte kahvenin haram olması, haram bölge olması vesaire vesaire. Ama biz ne diyoruz? tefsirul Furkanın formatı gereği diyoruz ki bu ayetin bize Gündelik hayatımıza bir getirisi olması lazım. Bir azığının olması lazım. Onun üzerinde durduğumuz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman İbrahim Aleyhisselam'ın duasını bugün bizde yapmıyor muyuz? Biz bugün yaşadığımız şu toplumda güven içerisinde yaşamak istemiyor muyuz? İstiyoruz değil mi dostlar? Yani eman ve güvenilir bir hayat yaşamak istiyoruz. Emin olmak istiyoruz toplumda aslında. Bugün ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Siz de inanıyorum ki bana katılırsınız. Bugün yaşadığımız toplum gayri İslami toplum olması hasebiyle, yaşadığımız hayat İslami bir hayat olmaması hasebiyle bizim evimizin dışında bize güven yok. Daha doğrusu evimizin içerisinde bile yok. Çünkü bu iş oturup baktığımız televizyon programlarına kadar sirayet etti. Kısaca anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Biz bugün emin bir yerde emin bir çatının altında hayat sürmüyoruz doğru mu buna bir itiraz edenin de olacağını zannetmiyorum bugün o zaman bu ayeti kerimenin üzerinden iki tane şeyi kesinlikle konuşalım bir o da nedir biz bugün güven ve emniyet ortamında hayat sürmüyoruz doğru mu evet iki bil ittifak ona da doğru diyeceğinize inanıyorum kalben nedir o Bugün hepimiz aynı zamanda bu güven ortamının sağlanmasını istiyoruz. Amin. Öyleyse bunu konuşmak lazım. Ha, Şunu da iddia ediyorum. Bugün güven ortamında yaşamadığımız iddiası. Bu bir söylem. Vallahi inanın. Ben hiçbir şey söylemesem. Her biriniz televizyon kanallarında haber programlarında 5 dakikanızı ayırsanız. Vaka'nın bizzat kendisinin yaşadığımız olayların bizzat kendisinin güven ortamında yaşamadığımızı haykırdığını göreceksiniz. Doğru mu? Evet. Güvende değiliz vallahi. Az önce bir kardeşim anlattı. Az önce bakın notlarımın arasında yok. Aa, az önce inmeden bir kardeşim bahsetti. Hanımı yolda yürürken bakın. Hatta İslami bir sohbete giderken subhanallah ya, güven ortamını anlatmama gerek yok ya, dedim ya vakanı kendisi söylüyor bakın ben hususiyetle bu derse hazırlanmadım bu anlattığım şey inmeden önce iki dakika önce duyduğum bir şey kardeşimiz az önce ne dedi biliyor musunuz hanımın dedi İslami bir sohbete giderken yolda birisi önünü kesmiş demiş ki cebindeki paraları ver Bizim kardeşimiz şu anda o da dinliyor. Ve hanımı mecbur elindeki ve avucundaki bütün parayı vermiş ki hayatını kurtarsın. Vermeseydi ne olacaktı belki? Direnseydi ne olacaktı? Yani bizim bacımız Allah azza ve celle'nin isminin anıldığı, zikrinin yapıldığı bir meclise, sanadan harda mauta kadar güven içerisinde gittiğimiz o dönemle olduğu gibi gidemeyecek mi? Gidemeyecek mi? Gidemez. Gidemiyor. Onun için Allah Azze ve Celle bizde emin bir belde, emin bir yerde, bir çatı altında yaşamak istediğimizde hep niyaz ediyoruz. Bunu rakamlarla anlatsak inanın, belki üç saatimizi, beş saatimizi alır. Ama ben size bazı rakamlar vermek istiyorum. Dedim ya, aslında şu andan itibaren söylediğim her şeyin ziyade kelam olduğuna inanıyorum. Açın haber portallarını, programlarını beş dakikanızı ayırın. İşte Özgecan aslı kardeşimiz, bacımız. Allah ona rahmet etsin. Feci ve elim ve harca katledildi. Yani bir tane kız çocuğumuz, sizin kızınız da olabilir, benim yavrum da olabilir. Gönül rahatlığı içerisinde okulundan evine gidemeyecek mi ya? Acaba bindirdiğimiz zaman benim çocuğumun başına da Özgecan'ın başına gelende mi gelecek diye tedirginlik içerisinde mi bekleyeceğiz çocuklarımızı? Evet. Onun için güven ortamında yaşamıyoruz ve emen, emin olduğumuz ve güven ortamı içerisindeki bir hayatı arzuluyoruz. Bu konuda mutabıkız. Bakınız. Türkiye'de dostlar. Bir yıl içerisinde resmi bir rakam olduğu için söylüyorum. Gayrı resmi Allah bilir ne kadar. Polise intikal eden asayiş rakamını söyleyeyim. Bir buçuk milyon. Böyle işte benim matematiğim çok iyi değildir. 365'e böldüğün zaman günde saatte ne kadar asayiş vakası olduğunu siz bakın. Siz hesaplayın. Bir buçuk milyon. Bunun 450 bini sadece hırsızlık. Subhanallah. Şöyle yani. Diken üstünde tabiri vardır ya. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Acaba evim ne zaman soyulacak? Acaba benim hanımımın başına ne zaman bir şey gelecek? Çocuğum acaba okuldan dershaneden salimen ganimen eve gelebilecek mi? Şu anda öyle bir toplumda yaşıyoruz. Niye? Çünkü toplum gayri İslami. Daha doğrusu nizam gayri İslami bizi koruyan çatının adı İslam değil. Ben size daha da ötesini söyleyeyim. Bir haber rastlamıştım Konya'da iken. Zamanın behrinde bir TL için adam öldürmüşlerdi market sahibini. Bin lira falan demedim ha. Yani yanlış anlaşılmasın. Sesim net olsun. 1 TL'den bahsediyorum. 1 TL. Konya'da. Allah bak. Biz gönül rahatla ticaret yapamayacak mıyız ya? Onun için biz bugün emin değiliz. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir sistemin çatısı altında yaşıyoruz. Bizleri koruyamayan, bizlere güven vermeyen, bizlere eman, emniyet vermeyen bir çatının altında yaşıyoruz. Bu hakikati konuşmak istedim sizlerle. Örneğin, bakınız saatlerinizde dostlar ve 6 dakika sonra tekrar ben sözü alayım. Olmaz mı? isterseniz Her 6 dakikada Türkiye'de hırsızlık vakası gerçekleşiyor. Daha burada otururken 6 dakika sonra ben sohbet bitene kadar belki 10 tanesi olacak. Belki sizin eviniz, belki benim evim, belki komşumun evi. Ama biz böyle bir çatının altında hayat sürüyoruz. Ama az önce ne dedim? Dedim ki bunların hepsinin müsebbibi İslami bir sistemin ve çatının altında yaşamıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bizi koruyan, kollayan kuralların, yasaların Allah Azza ve celle tarafından yapılmadığından ve yönetilmediğimizden kaynaklanıyor. Gayri İslami bir toplumda atmosferinden nefes alıp verdiğimizden kaynaklanıyor. Onun için ben diyorum ki İslami hayat olmuş olsa olsaydı böyle olmazdı. Tarihte olmadı da vallahi. Ha vukuatlar oldu mu amenna. Ama inanın parmak sayısını geçmez. Onun için bugünün formülünü veriyorum. Bugüne ait en güçlü azığı vermeye çalışıyorum. Diyoruz ki güven ortamından rahatsızız. Doğru mu? Evet. Böyle bir hayatta atmosferde nefes alıp vermek istemiyoruz. İttifak mıyız? Evet. Çıkış yolunu gösteriyorum. Nacizane paylaşmaya çalışıyorum. Hatırlatmaya çalışıyorum. İslam hayata kamil manada hakim olursa bunlar olmaz. Olmadı da zamanında. Peki İslami hayat ne demek? Allah'ın hükümlerinin hayatımızı kuşatması demek. Formül devam ediyor. Allah'ın hükümlerinin hayatımızı kuşatması ne demek? İnsanın fıtratına muvafık, akla kanaat ve kalbe güven veren hükümler demek. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ayettir ha. Diyor ki insanoğlunun biz yarattık biz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ <gülüyor> نَفْسُهُ İçgüdüsel uzvi ihtiyaç olarak bünyesinde tezahür edecek olanları da en iyi biz biliriz. Madem ki bizi en iyi bilen Allah, bizi yaratan Allah, bize de en uygun hükümleri vaz edecek olan Allah değil midir? Amenna. Öyleyse çözüm İslami hayatta. İslami hayat Allah azza ve Celle'nin hükümleri demek. Allah azza ve Celle'nin hükümleri demek benim kalbime mutmainlik veren, fıtratıma muvafakat gösteren hükümler demek. Peki hocam diyorsun da zamanında böyle miydi? Böyleydi. Çok ilginçtir. Belki hepinizin bildiği bir örneği paylaşacağım. Osmanlı'da sadaka taşı. Duydunuz mu? Duyduk. Duymayanımız yok. Ama ben bunu araştırma yaparken bir Fransız'ın yazmış olduğu kalemden daha doğrusu rastlayınca paylaşmaya uygun gördüm. Sadaka taşını bilmeyenimiz yok. Nedir vakası? Sadaka taşı vardır bazı bölgelerde. Bellidir, malumdur o yerler. İnfak etmek isteyen, sadaka vermek isteyen oraya koyar. İhtiyaç sahibi de gelir alır. Bunu Fransız anlattığı için ilgimi çekti. Diyor ki ben 17. yüzyılda Osmanlı hilafetinde İstanbul'da hayatı merak ettim. Nasıl bir hayat hakim İstanbul'da? Her yönüyle. Bir analiz yapmak için gelmiş. Onun ifadesidir. Diyor ki, ben diyor bir hafta boyunca sadaka taşı gözetledim. İçerisinden insanlar sadece ihtiyacı kadar aldı. ihtiyacı olmayanını bıraktı. Ben diyor bunu sadece İstanbul'da gördüm. Peki bunu görmesinin temelinde ne yatıyor? İslam yatıyor. İslami bir toplum yatıyor. İslami bir toplumun, Temel dinamiklerinden olan İslam nizamı yatıyor. Bizzat İslam yatıyor. Öyleyse biz de bugün, hani bugünün tartışmasında idam mı gelsin, tekrar mı gelsin, hadım mı olsun diyoruz ya, biz diyoruz ki idam gelmesin, İslam gelsin. Gelsin ki her yönüyle benim şuramı tatmin eden, mutma inlik veren, hayatıma muvafakat gösteren hükümler sarsın beni. Onun için bu ayeti kerimenin bize hatırlatması gereken en temel mevzu emin bir belde güvenilir bir beldede yaşamaksa güven ortamı içerisinde yaşamaksa bu hakikatları bize hatırlatmalı. İstiyorsak bize de düşer çalışmak düşer. Kolları sıvamak düşer. Allah bizim azimlerimizi gayretlerimizi artırsın inşallah. Bu ayeti kerimenin devamında İbrahim aleyhisselam duası bitmez. Der ki ya Rabbi Aynı zamanda iman edenlere katından rızıklar, meyveler ikram et. Amin. Ama ayet-i kerimede devamlı Allah Azze ve Celle diyor ki, ben diyor içlerinden inkar edenleri de o nimetlerden faydalanmaları üzerine onlara diyor mühlet vereceğim. Bu ayet hakikaten ilginç ya. Yani Allah Azze ve Celle katından ikram etmiş olduğu nimetlerden faydalanabilmeleri için inanmayanlarda da olsa mühlet verdiğini söylüyor. Ama ayette ilginç bir yön var. O da şu ifadedir. Diyor ki Allah azza ve celle fa <gülüyor> umattihi Az bir mühlet. Yani dünya hayatını Allah azza ve celle az bir zaman dilimi olarak bizlere tasvir ediyor. Öyleyse ben de dedim ki bunun üzerinden nasihatleşelim. Bunun üzerinden konuşalım. Bugün gerek kafirler olsun, gerek Müslümanlar olsun. Kimi kardeşlerimizin hakikaten dünya nimetlerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu ayetin öğretisini söylüyorum. Azığını söylüyorum. Allah Azze ve Celle o mühlet çok azdır diyor. Bize söylüyor. Bilin ki kafirlere ben onca nimeti versem bile en nihayetinde o süre bitecek. Ya vallahi bundan daha fevkaladenin üstünde, fevkin üstünde bir öğüt ve nasihat olmaz. Allah tembihliyor. Bize diyor ki kulak verin. Onlar istediği kadar dünya nimetlerin içerisinde zevkü sefa sursunlar. Bilesiniz ki o zaman zarfı çok az bir şeydir. Allah'a bakbar. Neyi öğretiyor bu ayet? Diyor ki dünya menfaati merkezli değil. Çünkü o gelip geçicidir. Hatta az bir süredir Allah nazarında esas hayatınızın merkezini ukba bakış açısı teşkil etsin. O pencereden bakın. Öyle değil mi? Bugün mal kazanmak. Mülk sahibi olmak, makam, mevki, şöhret sahibi olmak merkezli bir hayat idame edersek. Allah bize söylüyor. Bu gelip geçicidir. Hatta az bir süredir. Asıl yatırım ahiret merkezli olmalıdır. Aksi durumda onları ben diyor cehenneme sürükleyeceğim. Var mı bundan daha ötesi ya? Onun için... Dünya nimetlerinden faydalanmayalım diye bir netice de çıkarmayın istirham ediyorum. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi Allah Azza Ve Celle nimetlerini bizim üzerimizde görmeyi sever. Ama anlatmak istediğim meramım şu, bu anlaşılsın inşallah rahman. Nedir o? Biz bugün hayatımızdaki bütün çalışmaları dünya menfaati merkezli değil. Nimetlerinden faydalanmakla birlikte. Ahiret merkezli olmak durumundadır. Bugün işin doğrusu kafir olmalarına rağmen zenginleri böyle bir seyir o alem yaptığımız zaman iştahımız kabarmıyor değil. Cık, vallahi adam çalışıyor, sahip. Ya Cık, biz de olsak ha böyle gönlümüzden geçirdiğimiz de olmuyor değil. Ama Allah azze ve celle diyor ki bak onların onlara verdiğim şey var ya sizin belki canınızın istediği arzuladığınız, tamah ettiğiniz şey o süre çok az bir şey. O bir gün gelecek, geldi, yarında bitecek. Ama bir şey var ki hiçbir zaman zamanı ve mühleti bitmeyecek. Nedir o? Ahiret. Onun için bu merkezde bakmak lazım. Bana da bize de bunu inşallah bir misafir ağırlayalım, sahabe ağırlayalım o anlatsın. Hatta sahabe Hazreti Ömer radıyallahu an kim ile? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'da olan bir diyalo? Dünya merkezli değil de ukba merkezli olmayı öğretmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Belki birçoğunuzun bildiği bir hadis. Bukhari takric etti bunu. Hazreti Ömer bir gün radiyallahu an Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hücre-i saadetlerine girer. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam uyuyordur. Bakar Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Birden Hazreti Ömer evi şöyle gözden geçirmeye başlar. Sağa bakar, deriden yapılmış böyle bir namazlık gibi bir şey vardır. Sol tarafına bakar, böyle bir kutunun içerisinde bir öüne yetecek kadar yiyecek arpadır, buğdaydır, ne bileyim buna benzer bir lavazım vardır. Eve bakar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de üzerinde yattığı kilimi vardır. Hasırı vardır. Ve Hazreti Ömer radıyallahu an bir şeyler düşünüyor olmalı ki ağlamaya başlar. Ne düşündüğünü de birazdan peygambere anlatacak. Ama nasıl bir ağlamak ya Subhanallah. Ona rikka diyor Araplar. Ağlamaktan hıçkırmaktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve uyandırıyor ya. Allahu akbar. Uyanıyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Diyor ki Ömer niye ağlıyorsun? Bir kimsenin ağladığına uyanıyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Diyor ki niye ağlıyorsun ya Ömer? Diyor ki ya Resulallah sen uyuyorken evine baktım. Sana baktım ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kalktığında da mübarek yüzüne hasırın izleri geçmiştir. Diyor ki ya Resulallah. Senin gibi liderler Kisra'nın krallar. Kuş tüyü yataklarında yatarken bir hasırın izinin yüzüne geçmiş olması beni kederlendi ey Allah'ın Resulü. Bunun için ağladım. Bu benim içime dert oldu ya Resulallah. Onlar gibi olur mu acaba sen buna da layıksın diye içimden geçirirken ağlamaklı oldum ya Resulallah deyince. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Ömer'a ben seni anladım Ömer. Ben seni anladım. Aynen cevaben diyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem: "O ama ترضى Subhanallah. Diyor ki: "Ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim?" İstemez misin? Ne diyor Ömer? Söyledi. "Bela, vallahi ya Rasulullah, vallahi istiyorum ya Rasulullah. Dünya onların olsun, var da ahiret bizim olsun ya Rasulullah. Allah'u vakit Al var. Buyur. nasıl olması gerektiğini anlatıyor Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam. Dünya onların olsun, ahiret bizim olmuş. Yetmez mi Ömer? Vallahi yeter. İşte bu ayet-i en güçlü öğretilerinden bir tanesi bu. Dünya süresi gelip geçici biz süresize odaklanacağız ki orası ahirettir. Allah bize cennet nasip etsin. Dostlar 127. ayetten devam edelim inşallah. Bunu da e, sadece tilavet edeceğim, manasını vereceğim ve sonra 128'den devam edeceğiz inşallah. Sağudu Ve iz yerfa İbrahimul kava'ide minel beyti ve isma'ilu rabbena teqabbel minna inneke entesemiyul alim. Bir zamanlar İbrahim İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyordu. Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz ki sen işitensin, bilensin. Dediğim gibi üzerinde durma gereksinimi duymadığımız için devam ediyoruz inşallah. 128. ayeti kerime-i tilavet edeceğim. Sağudu billahi. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اي Rabbimiz, biz sana boyun eğenlerden kıl neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar bize ibadet usullerimizi göster tövbemizi kabul et zira tövbeleri çokça kabul eden çok merhametli olan ancak ve ancak sensin Şimdi 128. ayeti kerimede İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allahu Azimü Şana ya Rabbi bizi diyor kendine itaat eden kulların zümresinden eyledin. Dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi bizim nesillerimizi de sana itaat edenlerden eyle. Dua bu. Biz de bunu konuşacağız. Bizim de nesillerimiz var. Bizim de çocuklarımız, evlatlarımız var, güzinlerimiz var. Ve biz de Allahu Teala'dan dua, dua için ellerimizi açtığımız zaman şöyle diyoruz. Rabbi c'alni muqim's-salati ve min zurriyeti. Rabbena ve du'a diye dua ediyoruz. Zürriyetlerimizi namaz kılanlardan eyle diyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine dert edindiği ve yalvarışta, yakarışta bulunduğu husus Aynısı bizde de var. Doğru mu? Bugün nesillerimizin derdini biz kendimize dert edinmedik mi? Nesillerimizin İslami olmasını Rabb-u Teala'ya itaat eden bir nesil olmalarını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Öyleyse bu bizim derdimiz. Bunu da konuşmak lazım. Bunu da en büyük azık ve öğreti olarak bugün ele elde etmek lazım. Bakıyoruz ki kardeşlerim. Şöyle bir Meseleyi baştan alacak olursak eğer. Şimdi biz hepimiz İslami hassasiyetleri olan aileler olarak öyle değil mi? Ebeveynler olarak çocuklarımıza evde bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bir gerçeğe geleceğim. Onun için ta baştan aldım. Oturuyoruz çocuğumuza Allah Azza ve Celle'nin gerçeklerini anlatıyoruz. Kısaca söyleyeyim mi dostlar biz evlatlarımıza İslami zihniyet ve nefsiyet inşa etmeye çalışıyoruz. İslami bir şahsiyet kazandırmaya çalışıyoruz evde. Ben ona amiyane tabirle hakikaten maruz görün biz evde Allah Azza ve Celle'yi Allah'ı öğretiyoruz ama bu işin bir de kapıdan dışarısı var. Bu işin bir de toplum boyutu var. Bu işin bir de nizam ve sistem boyutu var. Az önce konuştuğumuz gibi onun için ben diyorum ki son söyleyeceğimi şimdi söyleyecek olursam. Biz evde İslami hassasiyetlerimizden ötürü Allah öğretirken bu toplum yavrularımıza yallahı öğretiyor. Doğru mu? Maalesef. Eğitim müfredatından sisteminden tutun okulundan tutun dışarıdaki sokağa hayatımıza kadar yani şurada ben tek tek sorsam desem ki hangi biriniz çocuğunuzun şahsiyet kazanması için güven ve rahat ortamı içerisinde yavrularını sokağa gönderiyor kim parmak kaldırır vallahi kimse çünkü ben iddia ediyorum biz evde yavrularımıza belli bir takım hassasiyetlerimizden ötürü şahsiyet kazandırırken, vallahi bu gayri İslami toplum, gayri nizam, bu İslami nizam bizim evlatlarımızın şahsiyetini yerle yeksan ediyor. Bu bir gerçek. Doğru mu? Biz, işte yavaş yavaş İslami hassasiyetlerimizi, hilafetin yıkılmasıyla birlikte kaybeder olduk. Bu topraklar Noel nedir bilmezdi. Ama şimdi ben çocuğumla Noel'in İslami olmadığını anlatmak ve tartışmak durumunda kalıyorum. Baba, biz evimize niçin çam ağacı almıyoruz? Arkadaşlarım ağaçlarını süslemişler. Okulda da süsledik baba. Bunu belki yaşlı olan abilerimiz, amcalarımız babalarından duymadı. Ama İslami hassasiyetlerimizin yavaş yavaş kaybolmasıyla birlikte biz bunu toplumda yaşar hale geldik. Doğru mu? Maalesef işin özü şu biz evimizde İslami hassasiyetlerimizden ötürü bir şeyler inşa ederken Gayri İslami bir toplumda yaşıyor olduğumuzdan ötürü bu dışarıda tırpanlanıyor Verdiğim gitmiş yerine de Allah'ın razı olmayacağı şeylerle gelmiş yavru ceyizim Vallahi bu ringte kocaman bir musabakaya benziyor Yoruluyoruz değil mi ebeveynler olarak? Ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız orijinal bir atmosferden nefes alıp vermiyor. Bunu kendi dilimle ifade etmeye çalıştım. Önceden İslam'ı bir hava vardı. İslam hayata hakimken atmosferin adı eşittir İslam'dı. Çocuğu sokağa salıyordun. İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın hesabı çelik çomak oynarken müçtehit oluyordu. Öyle. Çelik çomak oynarken müçtehit oluyordu. Çünkü onu tehdit eden gayri İslami bir şey yoktu hayatında. Nefes alıyor veriyor. İslami havayı nefes alıp veriyor. O atmosferde nefes alıp veriyordu çocuklar. Ama bizim yavrularımıza ise biz bugün o dışarıdan alıp geldikleri nefesten hastalanmasınlar diye evde bir de suni oksijen vermeye çalışıyoruz. Gel de sen çık bu işin içerisinden. Zorlanıyoruz. Evet. Ben size bir örnek vereceğim. Yani bugün İslami hassasiyetlerimizin olması bütün problemi çözmüyor onu anlatmaya çalışıyorum çünkü toplum İslami değil toplumun temel dinamiklerini teşkil eden nizam İslami değil bizi yöneten yasalar çocuklarımıza verecek Allah'ı razı edecek hükümleri yok bir annenin haberini okumuştum İstanbul'da bundan birkaç yıl önce mesela Türkiye'de bonzai ve madde bağımlısı kullananların yaşı kaç biliyor musunuz? Kaça düştü? 11 ya da 12. Allah bakma. Ya bu benim evladımın yaşı ya. Yani benim sizin bizlerin okula gönderdiğimiz çocuklara bir şeyler kazandırsın diye gönderdiğimiz yerlerde bu çocuklar Böyle şeyler öğrenip geliyorlar. Hatta söylüyorum bu rakamı da unutmayın. Türkiye'de her 100 öğrenciden 9'u madde bağımlısı. Bir kere kullanmış demiyorum. O rakam daha fazla. Madde bağımlısı 100 öğrenciden 9'u. Allah'a bak var. Bizim evlatlarımız bunlar ya. İşte bir anneyi anlatacağım size. Bunu da niye anlatıyorum? Bu örneğin için seçtim şunun için. Siz evde istediğiniz kadar çocuğa bir şeyler inşa etmeye çalışın. Dışarısı buna müsait değil. Toplum İslami değil. Nizam İslami değil. Bize hayat veren, yön veren kanunlar, yasalar Allah azza ve celle'nin yasaları ve hükümleri değil. Böyle bir toplumda İmam Ebu Hanife gibi rahimahullah çelik çomak oynarken müştehit olacak evlatlar beklemek abesle iştigaldir. Anne haberlerde gördüğümde hakikaten etkilendim. Diyor ki yavrum 21 yaşında. Yıllardır bonzai kullanıyor. Yıllardır. Bir çare ya bir anne düşünün ya subhanallah çocuğunuzu tasavvur edin anne yüreği bu ya bir çocuğunun madde bağımlısı olduğuna olmasına tahammül edemez yer bitirir bir anneyi biliyor musunuz bütün yollara müracaat etmiş yok çocuğunu bonzai hastalığından kurtaramıyor tedavi oluyor dışarıya çıkıyor yine başlayıp geliyor Allah yıllarca devam ediyor ama en nihayetinde anne, anne yüreği müsaade etmese de bir şeye karar veriyor. Çocuğumuz sadece uzvi ihtiyacını gidermek için ve bu şartla odasına kilitliyor. Bir anne yüreği buna müsaade ederim 21 yaşında ya. Çocuğunuzu kitleyin bakalım bir iki gün. Sadece Allah'ın razı olmadığı bir şeyden yavru ceizim, Evladım uzak kalsın diye çocuğunu odasına kitledi. Ama bitmedi. İşte toplumun fasit olmasını anlatacağım ya. Arkadaşları çocuğa bonzai'yi pencereden içeri atmışlar. Bıraktıramamış çocuğuna bonzai. Ha çocuğu istemesi, pencereyi açıyor olması bunu tartışmıyorum. Ama o sokakta bonsai satılmasaydı o eve bonsai gelmezdi. Doğru mu? Öyleyse biz hayırlı nesilden bahsediyorsak İbrahim peygamber gibi duamızda öyleyse bu hakikati göz ardı etmeyeceğiz. Toplumun İslami olması için gayret göstereceğiz. Toplumun dinamiklerini teşkil eden nizamın da İslami olması için İslami bir hayatın tesis edilmesi için gayret göstereceğiz. Ki yavrularımız kurtulsun. Allah bizim evlatlarımıza İslami bir hayatta nefes alıp vermeyi nasip etsin tez zamanda. Onları küfrün karanlığından kurtarsın Allah. Aldıkları verdikleri nefes İslam olsun. Şimdi tabi bu işin toplumsal boyutu dostlar. Bu işin nizam açısından Sistem açısından ve toplumsal açıdan böyle. Ama hani konuşmamın bu ayete başlarken söylediğim bir nokta vardı ya o da biz ebeveynler olarak da bize çok iş düşüyor. Yani bugün İslami bir devlet hilafet devleti olmadığı için çocuklarımıza böyle yedili yaşlardan itibaren muhaddis, fakih muallim değil mi? gari çıkaracak bir müfredatımız yok Allah bizi de bununla imtihan ediyor yok biz de isterdik hilafet devletinin eğitim müfredatında çocuklarımız tedris etsin şöyle gözümüz kapalı yumruk çocuklarımızı okullara gönderelim gelsinler ki Allahu akbar alim yetişmişler ama yok bu bir gerçek peki ne yapacağız toplumsal boyutu böyle bu değişim için gayret göstereceğiz ama evlatlarımıza da bir şeyler yapacağız bir anne ve baba olarak bize çok yük düşüyor. İşi evde başlayacağız. Yani çocuklarımıza İslami hassasiyetimizden ötürü birer şahsiyet ve kimlik kazandırmaya çalışacağız. Ama maalesef günümüzde birçok ebeveynin çocuklarıyla hassasiyetlerinin olmadığından ötürü ilgilenmediğine şahit oluyoruz. Ebeveynlerin üzerinde bir istatistiktir ebeveynlerin yüzde doksanına yakını çocuklarının sadece karne başarısıyla ilgileniyor kaç aldın beş mi dört mü ona göre çocuğu kontrol ediyor yani. çok ciddi bir rakam diğer tarafta çocuğu ahlaksız davranışlar içerisine girmiş girmemiş anneyi hiç ilgilendirme mühendis çıksın yeter ki ya. ilgilenmiyoruz çocuklarımızın tenzih ederim sizi genellere konuşuyorum çocuklarımızın İslami birer kimlik kazanmaları için babalarının, annelerinin, evlatlarının üzerinde yoğunlaşmaları şart. Çünkü dışarısı zaten rezalet. Bir anket yapmışlar. Gülerek anlatıyorum hakkınız helal edin ağlanacak bir durum. Belki güleceksiniz ama içiniz kan ağlayacak. Ben bunu ilk duyduğumda şok oldum. Belki gülerek anlatacağım ama içim kan ağlıyor. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre şu soru sorulmuş. Evden babanı mı atalım televizyonu mu? <gülüyor> Estağfurullah. %93'ü babamı at gitsin. <gülüyor> Televizyonuma dokunma. Gülüyorum ama içim kan ağlıyor. Allah'a bakbar. Babama at gitsin hiç mühim. Telezon elleme. Yüzde doksan üçü. Allah'a bakbar. Ya sen böyle yaparsan bu çocuğa hangi kimliği kazandıracaksın? Nasıl bir şahsiyet inşa edeceksin? Zaten senin devletin İslami bir devlet değil. Nizamın İslami bir nizam değil. Toplumun İslami bir toplum değil ki günü rahatlığıyla sokağa salasın çocuğu. Sen bir şey inşa etmezsen zaten onlar inşa ediyor. Sen İmam Şafii Rahimahullah'ın dediği gibi sen evladını ve nefsini hakla meşgul etmezsen o seni batılla meşgul ediyor. Batıl seni gelip meşgul ediyor yani. Bir baba yaz tatilinde Köyüne gitmiş. Annesini, babasını, daha doğrusu akrabalarını ziyaret etmek için. Köye gelmişken de demiş ki şu çocuğu bir mezara götüreyim. Dedesinin mezarını görsün. Ölü nedir bilsin. İşte bugünün gençliği çocuğunu tasavvur edin. Vallahi çok acı bir durum anlatacağım ama acı bir durum. Mezara giderler. Yasin-i Şerif okullar hadisi gereği. Mezardan da ayrıldıktan sonra der ki babası evladına küçük yaştadır çocuk. Der ki evlat aha buracıkta yatan dedendir. Nasıl ben senin babansam o da benim babamdı. Bir zamanlar beraber yaşıyorduk. Ama ahirete irtihal etti ve şu anda bak orada yatıyor. Ben de onun bana öğrettiği kadarıyla geldim mezar başında bir Yasin okudum. Biz de ahirete irtihal ettiğimiz zaman sen de buraya gelirsin bildiklerini ve benden öğrendiklerini okursun. Oldu mu? Tabi babacığım oldu. Diyor ki hiç merak etme mezarın başında sana baştan sonra gazete okuyacağım baba. Subhanallah. Diyor ki babası oğlum ne gazetesi? Mezarda gazete mi okunur? Bak ben Yasin okudum, sure okudum, bir şeyler okudum. Diyor ki vallahi baba ben evimizde senin gazete okuduğundan başka bir şey öğrenmedim ki görmemiş ki ne ektin de ne biçeceksin onun için bu gecenin azığını söylüyorum ve yavaş yavaş bitiriyorum biz bugün evlatlarımızın derdini dert edineceğiz virgül en önemlisini söylüyorum cehennemin yolunu kapatacağız cennetin yolunu onlar için açacağız bu çok önemli. Cennetin yolunu evlatlarımıza hazırlayacağız. İsteyeceğiz ki onlar cennete nail olsun. Cennete girmeleri ve cenneti kazanmaları Rabb-u Teala'nın rızayı ilahisine mazhar olmalarının önünde ne engel duruyorsa kaldıracağız. Cennete hazırlayacağız evlatlarımızı cennete. Dert edineceğiz bunu kendimize. Vallahi hiçbirimiz çocuklarımızın burada Nar cehennemde yanmasını istemeyiz. Bilakis hepsinin cennette Allah azza ve celle'nin o güzel gölgesinde, arşında gölgelenmesini isteriz. Ama bu temennilerle olmuyor değerli üstadlar Kıymetli dostlar, bu böyle olmuyor. Cennetin yolunu açacağız. Çocuklarımıza cennet yolunda biz engel koymayacağız. Kim gibi biliyor musunuz? Daha önce farklı bir ortamda farklı vesileyle anlatmıştım Hansa Hatun gibi Allah'u akber Allah bize de aynen Hansa Hatun gibi evlatlarımıza cennet yolu açmayı nasip etsin. Bildiğiniz bir hadise belki ama bilenler için tekrar olsun inşallah bilmeyenler için de yeni bir azık. Hansa Hatun Sahabenin büyük yaşlıca kadınlarındandır. Annedir. Hansa hatunun dört tane çakı gibi evladı vardır. Erkek evladı. Zaman, Hazreti Ömer zamanı radıyallahu anh. Olay, kadisiye. Büyük bir savaş İranlılara karşı. Cihat ilan edilir. Hansa Hatun daha önce cihada katılmış bir kadındır. Allah'a bak. Ama yataktadır. Hastadır artık. Takatı yoktur. Cihad ilanını duyduğu zaman dört tane evladını huzuruna çağırır. Dikkat edin. Evladım. Cihat ilanı malum. Der ki. Kadisiyenin dönüşünde. Ben. Ben. İki tane haberden birisini duymak istiyorum. Ha bunu sizden duyarım duymam. Ama bu iki haberin dışında bana bir haber gelmesin. Söyleyen öp öz anadır ve muhatabı da öp öz dört tane evladıdır. Bir yabancı için söylemiyor Allah rızası için tasavvur edin. Söylediklerimi iyi tefekkür edin. Vallahi söylediği öz evladıdır öz anadır. Diyor ki şu iki şeyin dışında sizden bir haber almayayım. Ya sizin dördünüzünde aynı anda şehadet haberini duyacağım. Ya da kadisiye de la ilahe illallah sancağının dalgalandığını duyacağım. Bunun dışında bir haber duymak istemiyorum. Söyleyebilir miyiz evlatlarımıza? Zor. Anne bu. İstiyor ki evladı cennette olsun. Resulullah'a komşu olsun. Resulullah onu ağırlasın. Onunla muhabbet eden Resulullah olsun. Bunu istiyor bir anne. Vallahi bir anne evladı içinde bundan daha alasını isteyemez. İstememeli. Giderler Kadisiye'ye. Ordu döner ama Hansa Hatun hala yatağında hastadır. Bilirler Hansa Hatun'un hassasiyetini. Gelir bir tane haberci, Hansa Hatun'un soruşu su. Diyor ki, elçi, bana diyor iki müjdeli haberden hangisini getirdin söyle. İki haberden hangisi söyle. Diyor ki, Hansa Hatun, Hansa Hatun, Allah'ın sevgili musun ki, Allah seni ikisiyle müjdeledi. Hem dört tane evladını katına aldı, hem de kadisi ya da tevhid sancağını dalgalandırdı Allah'u akbar anne böyle bir şey işte hayırlı nesil yetiştirme arzusunda olan anne böyle bir talebini de böyle ispatladı bize onun için bu ayetler bize inşallah Rabbü Teala'nın izniyle meşale olsun öğreti olsun. rabb Teala bana anlattıklarımla amil olmayı nasip etsin inşallah. Size de dinlediklerinizle kardeşlerim. rabb Teala bizlere, nesillerimize İslami hayatı bahşetsin. Öyle bir ortamda nefis alıp vermeyi bizlere nasip etsin inşallah. rabb Teala taksiratımızı affa mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun. ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.